369 numaralı konu Enes bin Nadır'ın kıssası. Evet, Enes bin Mali'nin amcası Enes bin Nadır, Ömer bin Hattab, Talha bin Ubeydullah ve Muhacir ile Ensar'dan bazı kimselerin yanına vardı. Onlar savaştan tamamen el çekmiş bir vaziyetteydiler. Onlara "Neden oturuyorsunuz?" dedi. "Hazreti Peygamber öldürüldü." dediler. Enes bin Nadır, "O halde peygamberden sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkınız. Peygamber nasıl ölmüş ise siz de öyle ölünüz, dedikten sonra müşrik yöneldi, şehit düşünceye kadar savaştı.